Allah bizlere izin verirse büyüyü çözmekle ilgili ilgili babı alacağız, öğreneceğiz. Muallif rahimahullah dikkat ederseniz bundan önceki bafta ve bundan önceki birkaç bap öncesinde sihirle alakalı bize bir bap, bir konu başlığı açmıştı. Ondan sonra sihir türünden olan şeyleri bize zikretmişti. Geçen haftada en son olarak kahinler, medyumlar, büyücülerle ilgili babı işlemiştik. Bu hafta ise bir uygunluk olarak sihirden sonra kendisi münasip görmüş. Sihir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 buna düşmeden bu istemiş olduğu matlub talep etmiş olduğu şeyi yapamıyordu. Ondan dolayı o Bakara suresindeki ilgili ayette de e, ne diyordu o iki melek? Oma yuğlumani min ahadin, hatta yuqula inna ma nahnu Onların ikisi öğretecekleri bu büyüğü öğretecekleri insanlara dikkat edin. Biz fitneyiz. Sizler için birer imtihanız. Kaafir olmayın demeden kimseye bir şey ne yapmıyorlardı? Öğretmiyor. Öğretmiyorlardı. Sonra Yahudiler Süleyman Aleyhisselam'ın büyü yaptığını iddia etmelerine binaen Allah Teala o ayetin başında ne diyordu? "Ama kafara Süleymanu <gülüyor> velakinne şeyatin kafiru." Süleyman ne olmadı? Kafir olmadı. Çünkü o sihir, büyü ne yapmadı. Yapmadı. Velakinne <gülüyor> şeyatin keferru. Ancak şeytanlar kahir oldular. Niye? Çünkü onlar insanlara ne yapıyorlar? Sihir öğretiyorlar. Yani sihir e, yapmak, bu işte meşgul olmak, iştigal etmek, alimlerin de değindiği ve de işaret ettiği gibi şirke bulaşmadan ne yapmıyor? Kişiye verilmiyor. Yani kişi ancak şirke düştüğü zaman, şirk ameller işlediği zaman bu hizmeti ne yapabiliyor şeytanlardan ve cinlerden?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 bunun iki çeşidinin olduğunu söylüyorlar. Yani sihiri bozmanın iki, iki çeşidi vardır. Sihiri bozmak ikiye ayrılır. Bunlardan bir tanesi nedir? Meşru olan sihir bozma. En-nusra el-meşru'a. İkincisi gayri meşru. Yani meşru olmayan sihir bozma. Yani en-nusra gayru, el-meşru'a. Meşru, meşru olan nedir? Meşru olmayan nedir?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 Tamam. Mustafa Ama hiç savur yapmazsa mümkün. Emekli ya, oradayız. İftarı ne yapmak gibi mesela? Acım, erken, acım. Er erken yapmak gibi. Bundan hepsi nedir? Mustafa. Yapan kişiye ne olur? Sevap olur. Yapmayan kişiye bir ceza yoktur. Bu bahnedir. Yapılmasıyla yapılmaması arasında bir fark olmayan eşit. Yapsan da aynı, yapmasan da aynı. Ancak Mubah olan şeyler oturmak gibi, kalkmak gibi, yürümek gibi, anlıyor yatmak gibi, uyumak gibi. Mubah olan şeyler ibadete dönüştürülebilir. Neyle ibadete dönüşebilir mübah olan şeyler? Niyet, Niyetlerle. Hani Seleften rivayetler araya sahibim. اِنْ اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ نَوْمَتِي كَمَا اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ Diyor ki, Zannin Nesem Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Ben nasıl ki gece kıyama kalkmamı Allah gece kıyama kalkmamın ezrini Allah'tan bekliyorsam, bunun sevabını Allah'tan arzuluyorsam uykumun da karşılığını uykumun da sevabını ne yapıyorum Allah'tan istiyorum. i̇stiyorum. Niye? Çünkü sen eğer erken yatıp gece bu uykuyla vücudumu dinlendireceğim deyip, gece teheccüd namazına kalkma niyetiyle yatıyorsak, bu mubah neye dönüşmüş oluyor? İbadete dönüşmüş oluyor. Anladık mı? müstehapla mubah arasındaki farkı. Tamam. Mustahap ile arasındaki fark Mustahap yapan kişi ne var? Sevap alır. Yapmayan kişi takip eden kimsin. Kim, kimse ne yapmaz? <gülüyor> Reza almaz. Günah almaz. Mubah ise yapılması yapılmaması arasında ne var? Fark. fark var. Mubah tek başına ne olmaz? İbadet olmaz. olmaz. Ancak niyetle ne olabilir? Anladım. İbadet. Onun için fukaha diyor ki el adat Tanqalibu ile al ibadat Adet olan şeyler, yani mubah olan şeyler, adeten yapılan şeyler ibadete dönüşebilir. Neyle? Bin niyat. Niyetlerle. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? İnnamel amalu bin niyat. Ameller niyetlerle makbuldur, Niyetlerle olur. Yani sen bir amel yaptığın zaman onun niyetini, karşılığını alırsın Niyetsiz. Yaptıysan onun bir karşılığı, mükafatı olmaz birbirinden dediğim gibi. Yani, olan şeyler de aynıdır. Yani sen spor yaparsın. Vücudunu güçlendirmek, kuvvetlendirmek, Allah'a itaat için yarın Allah-u Teala cihadı insanlara farz kıldığı zaman ona hazır olmak için bu niyetle çalışırsan, vücudunu sağlıklı tutmak istiyorsan Allah'ın sana vermiş olduğu o vücudu sana emanet olduğu için iyi bakmadığını spor yapıyorsan sen o koşucunda, o spor yapışında meşru olarak yapıyorsan tabii onu. Sınırları içinde yapıyorsan. Sen ondan ne alıyorsun arkadaşlar? Ecel alıyorsun, sevap alıyorsun. Ama normal bir topun peşinde koşayım mantığıyla yapıyorsan, spor yapalım da yağlarımız zerrisin, temesimiz açılsın diyorsan, e, bunun arkasında taabbuli, Allah'a böyle e, Allah'a razı olabileceği bir ibadet kastetmiyorsan bundan da bir sevap almaz. Buraya nereden geldik? Şuradan geldik. Adak ne yapılır? İki türlü. Adak diyorum, pardon. Sihir ancak iki türlü ne olabilir? Çözülebilir. Sihir ancak iki türlü çözülebilir. Birisi mustahap olan çeşit ile diğeri de moban olan çeşit. Mustahap olan nedir arkadaşlar? Sihiri neyle çözmek? Kur'an ile çözmek. Kur'an aileleriyle çözmek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz, kendisine büyü yapıldığında, sihir yapıldığında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselatü Vesselam'ı neyle yiyor? Muavvizeteyn. Muavvizeteyn. Yani felak ve nasla iniyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı yapıyor? Ruhya yapıyor. Bu iki sureyi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyor? Okuyor. Sonra mesela ne var? Örnek olarak acve denen bir hurma var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Medine'nin şu iki sınırı arasında yetişen bir ne vardır diyor? acve vardır diyor. Bir hurma vardır. Kim diyor? Men tasabbağa seb'i temiratin minha kim bu ve hurmasından her sabah yedi tane verse, la ushib olsun, valla ona düne dokunmaz, zehir dokunmaz, Ve ne dokunmaz ona, sihir, sihir dokunmaz, la ushib olsun, valla sihir olmaz, sen valla sihir, ona düne dokunmaz, ona o gün olmaz, yani zehirlenmez, hiçbir evanum sokmaz, öldürmez, Allah onun yapmış olur, korumuş olur. Bunlar müstahak olan yollar. Yani bir insana sihir yapıldıysa, eğer, bir insana büyü yapıldıysa, aleyküm selamun tamam. aleyküm selamun aleyküm. Geç kalıyoruz arkadaşlar. Geç kalanları bundan sonra almayacağız. Dikkatimiz dağılıyor. Büyüğü çözmek diyecektimiz yerde adak diyoruz. Mubah olan metotlar nelerdir? Sihir mubah olarak mubah yollarla nasıl çözülür? İnsanlar eğer uy uygulanan metotlarda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 Faydası görülüyor. Veyahut da mesela tabi bundan sahabeden rivayetler yok ama sahabeden sonra gelen tabi, etbaat tabiinden e, böyle tecrübeyle faydasının sabit olduğu bilinen mubah, sihir bozmada kullanılan mubah çözümler var. Aleyküm selamallah. Mubah çözümler var. Bunlardan bir tanesi mesela sidir ağacı diyorlar. Sidir ağacının yaprakları yine tabiinden rivayet olunuyor. Sidir etibar tabiinden. Sidir ağacının yaprakları ezilir, suya konulur. O suyla büyülenmiş, uğramış kimse busul abdesti aldırılır. Ondan yıkanması söylenir. Bu şekilde de fayda gördüğünü alınmış, sabit olmuş. Bugün de işte mesela siyah misk sürüyorlar. O siyah miski sürünce hastaya işte cin çatmış cinli kimseye yahut büyülenmiş kimseye ne yapıyor kimse? Tecrübeyle sabit. O içerideki ona girmiş olan cin ona, girmiş olan, ona yapılmış olan o büyük aracı da girmiş olan cin rahatsız oluyor. Bunlar da yani sihrin çözülmesinde meşru olan ve mubah olan neler? İşler, yöntemler, metotlar. Tamam. Yani an yani, öbürsü tıp teknoloji ilerler. Bunun Hı. mesela diyelim ki elektrik, fayda geldi. Elektrik vermenin insana, büyüğü insana fayda verdiği görülebilir. Ee, yani bu da kullanılabilir. Bu da nedeni mubahtır.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 Peki memnun olan, yasak olan, gayri meşru olan, sihir çözme nedir arkadaşlar? Sihiri sihirle yani büyüyü ne yapmak? Büyüyle çözmek. Büyüyü büyüyle çözmek nedir? e kesinlikle caiz değildir. Hemen müellifin burada zikretmiş olduğu hadise gelelim. Ondan sonra e, memnun olan, caiz olmayan veyahut da sihr sihirle bozmanın caiz ol neden caiz olmadığını ne yapalım açıklayalım. Diyor ki Muhallef rahimihullah anca birin enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su'ile an-nushra. Cabir radıyallahu anh'dan rivayet olunduğuna göre Nebi Aleyhissalatu vesselam'a nushra soruldu. Artık nushranın ne olduğunu biliyorsunuz. Tekale hiye min amali şeytan. Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne dedi?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 adına. Rawahu Ahmed bi sanadin Bunu İmam Ahmed rivayet etmiş. Jayyid bir isnadla. Ve Ebu Davud ve Ebu Davud rivayet etmiş. Ve qila Ahmed anha. İmam Ahmed e soruluyor. Bunu sıra. İmam Ahmed diyor ki İbn Mes'ud yekrehu Mes'ud bu türden olan şeylerin hepsini ne görür? Kerih görür. görür diyor İmam Ahmed. Tebarekallahu aleyküsniz.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 mekruhtur. Yani evet mekruh. Namazlar şümmetini kılmıyorsun diye sen günaha girmezsin. Değil mi? ama Bunları kılarsan sağa girmezsin. Peki selefin mekruh diye kullandığı terim bu söylemiş olduğumuz sonradan oturan mekruh terimiyle aynı mı? Usul-ü fıkıhta değil. Mutakaddim dediğimiz geçmiş alimlerin, selefin, sahabenin ondan sonra gelen ilim ehlinin kullandığı mekruh kelimesi İlk olarak nereye, hangi manaya gelir? Haram. haram. Ancak bir karine varsa, bir ipucu varsa onu oradan sarf edecek haram olan manasından şu anda bizim bildiğimiz mekruh manasında sarf edecek bir karine ipucu varsa ne yapılır? Onların o lafzı şu anda bilinen mekruha sarf edilir. Ama aslında mütekaddim selef alimleri sahabe mekruh olarak kullandığında neyi kastediyorlar? Haram. Haramı kastediyorlar. İmam Ahmet de diyor ki, yukrahu haza, kulluhu. Bunun tümlü nedir diyor? Mesut, evet. Allah'ın Mesut. Haramdır. Haramdır. Hatırlarsınız, Abdullah bin Mesut'un görüşünü almıştık, dikkat ederseniz. Ruhyelerle alakalı. Hadis vel vel hadis-i binler ruka ve temâime ve tüvalete diye hadis almıştık. Hatırlıyor musunuz? Bine şirk. Ruhyeler, temâim, nazarlıklar, muskalar ve tüvala. Neydi tüvala hatırlayan var mı? Tüvala. Tüvala. Kadını kocasına, kocasını karısına se şey yapan, sevdiren, bağlayan e tarzında yapılan muskalar. Bunlar şirktendir. Ve Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ve onun ashabı, öğrencileri ister Kur'an-ı Kerim'den yazılan bir muska olsun ister Kur'an-ı Kerim dışında yazılmış muska olsun bunların hiçbirini ne yapmıyorlar? Caiz görmüyorlar. İşte Ahmet i̇bn burada bunu ne yapıyor? Kendisinden rivayet ediyor Abdullah bin i Tabi Abdullah ibni Mesud'un buradaki bu sözü sihirin meşru olan yollarla çözülmesinin mekruhen haram olduğu anlamına gelmez. Zaten bunu sebeften kimse söylemiyor çünkü bununla ilgili zaten deliller belli. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a da aynı yapılmış sihri yapılan büyü ondan nuşra ile kaldırmış çözülmüş. Bazı rivayetler var sıhhati ve zayıflığı konusunda ihtilaf var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabeden birisine gidip suyla, suya okuyor ona, ona okuduğu suyu veriyor bu tarzda. ve bunun dışında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu ruhkeler var. Yani bunlar sabit. Bunda bir problem, bunda bir sıkıntı yok. Büyünün veya da cinli bir hastanın, cin girmiş bir kimsenin Kur'an'la mustahap ya da mubah yolla, mustahap ya da mubah yolla tedavi edilmesinde bir sıkıntı yok. <gülüyor> sıkıntı nerede? Problem nerede? <gülüyor> Büyüdün, büyüyle çözülmesinde. Dikkat ederseniz burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam su ile anin nushra. En-Nuşra. Ne demekti en-Nuşra? Sihirin çözül... Büğünün çözülmesi, büyünün çözülmesi. Büyünün kaldırılması, çözülmesi. Buradaki eliflam takısı En-Nuşra'daki eliflam takısı diyor ki ilim ehli, Peygamberimize bakın, Peygamberimize sorulunca En-Nuşra, Peygamberimiz bu iki kısmı ayrılamıyor direkt. Direkt meşru olmayan haram olan kısmı işaret ederek ne diyor? İnnehu, inne hiye min ameli şeytan. O nedir diyor? şeytan dışıdır. Arapçada el takıları Arapçada el takıları farklı manalara gelir. Açıklıyoruz biliyorsunuz. Kimisi var istirgaflil cins bütün o zikredilen kelimenin ismin türlerini kapsayan manasında. Bazen el -Ahdiye. el ahdiye bilinen şeyden bahsedilirken söylenir. Bilinen bir şeyden bahsedilirken tarif etmek yerine hani Peygamberimizde şunu diyebilirlerdi cahiliye müşrik Araplarının yapmış oldukları sihir kaldırma, sihir bozmanın hakkında ne diyorsun? Demek yerine ne yaptılar? O eliflamı koydular oraya. En nusra. Dediler yani. Bu, buradaki eliflam ne diyor buna? Ahdiye. Zihinde bulunan, herkesin bildiği, herkesin kavradığı, o toplumda olan uygulanışıyla bilinen eliflam. Bu ifadeyi veriyor burada. Peygamberimiz de onlar bu ifadeden ne yapıyor? Hemen diyor ki, hiyemin ameli şeytan. Bu şeytanın neydir? Şiddir. Yani büyü büyüyle bozmak şeytanın, şeytanın şiddir. Tabii arkadaşlar belki sizler e, haberdar değilsiniz. Yani e, son dönemlerde bazı ortalığı karıştıran fetvalarıyla böyle e, marjinal fetvalarıyla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 sihirin, sihirle çözüleceğinin caiz olduğunu söylüyorlar zaruret halinde. Bunun cevabını vereceğiz. Ama onlar ne binaen bunun caiz olduğunu söylüyorlar. Şuna binaen caiz olduğunu söylüyorlar. Diyorlar ki, senin burada kardeşim gelmiş, büyülenmiş, sihir yapılmış. Bu zaruret babından ne yapabiliriz?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 ben yaptığım yapanlara gidip bunu çözmemiz caizdir diye bazı kimseler ne yapmışlar kıyas yoluyla buna cevaz vermişler bunun cevabı sonra Allah'ın izine birçok vecihten gelecek. Bir de onların getirdikleri bir e, rivayet var. Sa'id bin Musayyeb e soruluyor. Katada bin Da'ame al Katada soruyor. Diyor ki Saygül Müseyybe. Kim bu? burada zikrediyor bu kitapta. Racı'lun bihir tıp. Hatırlarsanız tıpkın ne olduğunu söylemiştik daha önceki derslerde. Neydi? Tıpkın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başı ucuna ayak ucuna iki melek geliyor. Diyorlar bunun neyi var? O da diyor Racı'lun bihir tıpkın. Hat Ne olmuş bu adam? Sihirlenmiş. Sihirlenmiş. Arapçada ne var arkadaşlar? Zıt eddat deniyor. Yani iyileşme umulduğu için hastaya denmiş, siir Sihir ve büyü yapılan kimseye denmiş? Şifayı bulmuş, tıp, matbuk evet. denmiş. Çok, tıp oradan gelmiş. Yani. Tamam. Hmm. Mesela bunun örnekleri çok var Arapçada. Yani tefaül babından yani ne demek tefaül babından? İyimserlik babından düğülenmiş kişiye ne deniyor? Hasta denmiyor da tıp, tıp deniyor, matbuk deniyor, iyileşmiş deniyor. Halbuki o ne? Hasta. Hasta.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 Kullanılmıyor da tam tersine gelmiş olduğu manada kullanılıyor. İşte Sayyidül e soruyor soruluyor, acıyorum bir adamın neyi var? Büyüsü var, sihri var, sihirlenmiş, büyülenmiş. Eyu Yahut hanımına yaklaşamıyor. Yani büyü yapılmış, sihir yapılmış adama. Hanımına da yaklaşamıyor diye soruluyor. Eyu halu anhu ayunşar, Yani sihri çözülüp, ondan kaldırılır mı, kaldırılmaz mı? Sayyid-i bin Müseyyid'e sormuşlar. sayyid bin Musa diyor ki La be'se bi'hi. La be'se bi'hi. bihi. Ne demek la be'se bi'hi? Bunda bir, Bunda bir be'is yok, sıkıntı yok. Yani yapılabilir. İnnemâ yuridûne bi'hil ıslâh. Zira bununla ne yapılmak isteniyor? O insanın, karısıyla yaklaşamayan, ilişkiye giremeyen insanın iyiliği. Durumunun düzeltilmesi isteniyor. Fe'emmâ ma yenfa'u selam <gülüyor> yünha insanlara fayda veren şeyler ne olmaz diyor saydım da müseyyid. Lem anhu. Yasaklanmaz. Yani madem insanlara fayda veriyor. Bu olmaz diyor insanlara yapılması, uygulanması yasaklanmaz. Dikkat ederseniz Saidü'l-Müseyyid'in bu fetvasından hareketle bazı hanbeliler fıkıh kitaplarında şöyle diyorlar vecezu hallu sihr <gülüyor> li mislihi. Fıkıh kitaplarında bu ibare geçer ne demek? demek? Sihrin halli, çözülmesi, kaldırılması, onun misli olan sihirlen caizdir. <gülüyor> Lid darura. <gülüyor> Zavret anı. böyle demiş. Peki hanbelilere katılıyor muyuz böyle dedikleri için? Yani bu bir takım hanbelilere, bazı hanbeli alimlere böyle söyledikleri için katılıyor muyuz? Katılmıyoruz. Said İbn-i böyle bir fetvası var, böyle bir sözü var. Bunun da cevabı biraz sonra arkadaşlar inşallah Şehla birlikte gelecek. Önce geliyoruz sihirin ee, sihrin memnu, çözülmesinin memnu, meşru olmayan, gayrimeşru olan tarafına. Diye meşru gayrimeşrudun. Deminki hadisten dolayı ne bir Aleyserat ve selam deminki hadiste ne dedi? Diye min amel şeytan. Ne Aleyserat ve selam bununla ilgili sorulunca kendisine cahiliye araflarının geldiği kafa durdukları bu sihiri, sihirle çözme işine sorulduğunda, görüşü istendiğinde, bununla ilgili hüküm istendiğinde peygamberden neydi aleyhissalatü vesselam? Bu şeytanlı iştir. Yani bu caiz iyidir. İkinci deneydiğimiz arkadaşlar, geçen hafta hatırlarsanız İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh rivayet olunan hadiste ne dedi aleyhissalatü vesselam? Leyse minna men tetayyera ev tutuyra leh ev tekehne ev tukuhine leh ev sahara ev suhira leh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 Ya direkt kendisi yapıyor. Bugün baykuş gördüm. İşte bugün şunu gördüm, bunu gördüm gibi. Tamam? Ya şöyle bir haber geldi, duydum. Gibi. Ya bugün Salı. Ya ot bu işte. Ya bugün işte İstanbul'un şu ilçesindeyiz. Bu İstanbul'un bu ilçesi bana çok uğursuz geliyor. Gibi. Diyor ki Alexandroza uğursuzluk yapan ya hakkında uğursuzluk yaptıran yani bu böyle bir yorum bekleyen. E <gülüyor> o Kehanette bulunan ya kendisi için. Kehanette bulunulmasını isteyen. E o <gülüyor> sahara suhira leh. yapan Yahut sihir yaptıran başkasına gidip sihir yaptıran. Kimse bizden değildir. Demek ki arkadaşlar sen sihiri çözmek için sihir yapıyorsan Peygamberin bu hitabına, bu sözüne ne yapıyorsun? Muhatap oluyorsun. Çünkü Peygamberin sihir yapan, ya sihir yaptıran nedir diyor? Bizden değildir diyor. O zaman hiçbir şekilde da bulundurmuyor Aleyhisselatü Vesselam demiyor. Ancak kardeşinin iyiliğini isteyip de onun devasına, onun sıkıntısına, hastalığına çare bulmak için sihir yaptıran hariçtir diyor mu? Demiyor Aleyhisselatü Vesselam. Umum ifade. Yani istisna yok. O halde bu hadisten de anlıyoruz ki memnun olan yani meşru olmayan sihiri sihirle çözme eylemi nedir? Haramdır. caiz değildir. Bazı alimlerin zorunlığı babından cevaz görmelerine götürecek elimizde bir delil yok. Üçüncü olarak diyoruz ki, Nebih Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, اِنَّ الْرُقَاءَ وَالتَّمَائِمَةَ وَالتِّيوَلَةَ شِرْكِ Ruka neydi ruka? Okumak, bazı lafızlar söyleyerek, telaffuz ederek, zikirler söyleyerek okumak şirktir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ama hangisi şirk? Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? اِعْرُضُ عَلَيَّ رُقَاءُمْ Sahabeler diyor, bana yapmış olduğunuz rukiyeleri ne yapın? Sunun, gösterin, Bakayım. Şirk olmayan ruhkelerde bir beis yoktur diyor yani bir cinden, bir şeytandan yardım istenmeyen Allah'ın kelamı ile yapılan, Peygamber'in sünneti ile yapılan ruh ne yoktur diyor beis yoktur diyor. Dikkat ederseniz Aleyhisselatü Vesselam burada ruh kelin söylenilen sözün ne olduğunu söylüyor, şirk olduğunu söylüyor. Eğer içinde şirk varsa sihirin Sihirle çözülmesi de nedir arkadaşlar? Bu bahtandır çünkü sihirbaz biz daha önce söyledik ki sihir yapan büyücü büyücü ancak büyüyü ne zaman kullanabiliyor? Allah Şik koş, koş, koş. koştuktan sonra o istediği hizmetini istediği hizmetine sunmak istediği o cin ve şeytanlardan yardım aldığı o cin ve şeytanlara aracılığıyla Allah Şikle ortak koştuğu için ne yapıyor?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 Sakının. Ve bunlardan bir tanesi de es-sihir. Allah'a ortak koşmak. Ondan sonra es sihir Sihir. Aleyhisselatü Vesselam istisna etmiyor. Sihir ama kardeşinin faydası için ve yararı için. Sihir. Büyüsünün çözülmesi için büyü yapmak bundan değildir. Yedi helak edildi değildir. değildir. istisna sayılır. 3 olarak hatırlarsınız geçen baplarda aldık Abdullah bin Mes'ud'tan rivayet olan şeyde eserde ki merfu olarak da bunun hükmüyle merfu olduğunu söylemiştik. Diyor ki ben aterafen avkahinan ev, ev, sah ev sahiran kim arrafa kahine ve sahire gider. Fe ona bir şey sorar. Fe sattaqahu bima يقول ve söylediği şey tasdik edilip doğrulansa ne diyor Aleyhisselam takal kefa rabbi ma unzila ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne yapmıştır? Yani, küfür etmiştir, inkar etmiştir. Yani kim bir büyücüye giderse diyor hadisin lafında, eserin lafında. Bu da kimi kapsıyor arkadaşlar? Kimi kapsar? Herkesi kapsar. Hiçbir istisna yok. Büyüyü çözmek için büyücüye gideni istisna eden bir durum yok. Altıncı vecih. Bunları soruyorum, soracağım arkadaşlar. Altıncı vecih. İbnü Taimiyya rahimahullah diyor ki, mecmuü al-fatawa da. Ve Müslümanlar, ve inta nazego ve Müslümanlar, ve inta nazego, fi al bil-muharamat, kalmi'te ve al-khinzil, fa innəhum lem yunazego, fa innəhum lem yunazego, an al-kufra ve al-shirk la yajuz, al-tadaü bhihi fi al-hal. Şeyhül İslam İbnü Taimiyya rahimahullah burada bizlere bir icma naklediyor. Diyor ki, Müslümanlar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 şirk olan ve küfür olan bir şeyle ne olmaz? Tedavi olunmaz. Yedinci olarak Seleften birçok rivayet var. Kendilerinden nakl olmuş ve rivayet olunmuş ki büyüğü büyüyle çözmek ne değil? Caiz değil. Bilakis haram. İmam Ahmet Hanbel gibi. Ondan, ondan önce Abdullah bin gibi. Hatta Musannef İbn Ebi Şeybe'de şöyle bir rivayet var. İbrahim <gülüyor> el-Nekai diyor ki İbrahim el-Nekai Kânû yekrahûn el-ruqâ ve'l-temâime vel Onlar Burada Abdullah ibn Mesud'un öğrencilerini ashabını kastediyor. Kânû yekrahûn <gülüyor> el Şirk olan rüqeyi ve temâim muskaları ve nuşrâ sihirin sihirle, büyünün büyüyle çözülmesini ne yaparlardı diyor İbrahim el-Nekai <gülüyor> Haram görürler. Yedinci olarak da diyoruz ki Selef bu fiilini görmüştür. Haram görmüştür. Büyünün büyüyle çözülmesi. Yine sekizinci olarak diyoruz ki sihirbazın bulunduğu mekan, yaşadığı o yer, ev, işleri, ofis, neyse burası küfür meclisleri. Allah'a şirk koşulan meclisler. Ve allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere ne buyuruyor, ne diyor? Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği, küfredildiği ve istihza edildiği yani alay edildiği yerlerde ne yapmayın diyor. "Fela taq'udu." Oralarda ne yapmayın. Oturmayın, durmayın. aleyküm. Fakat nزل aleykum fi'l-kitabi en izâ semi'tum ayâti'llâhi yukfaru bihâ ev yüstehza'u bihâ fela taq'udû ma'ahum. Allah Teala'nın Kur'an-ı indirdiği şeylerden bir tanesidir. Allah'ın ayetlerinin küfredildiği, onlara inkar edildiği, onlarla alay edildiği yerlerden ne yapmayın diyor? Oturmayın. Nisa suresi 40. Yani sen şimdi sihirbaza gidecek bir insan, arkadaşının başına gelmiş büyüğü, sihiri kaldırmak için. Allah taala ne diyor? Orada ne yapmayın diyor? Bulunmayın, oturmayın diyor. Dokuzuncu olarak sahabelerden biz altı tane sahabe ismi saymıştık. Haddus sahiri darbetun bisteif diyorlar. Ne demek bu? Büyücünün cezası Kıbrıs'ta ölümdür. Yani onlar bunu diyor. Bu ne demek? Yani büyücülerin kökünü kurutun. Ey kadılar, ey hakimler bu bireylerin elinde olan şeyler değil. Ey yöneticiler si bazların, büyücülerin yani büyü yapanların kökünü kurutun. Ama biz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 oluruz. Onuncu olarak diyorlar ki, niye yani büyüğü büyüğü de çözemeyiz? Niye haramdır? Dikkat edin, ilim ehli yani en ufak deliği bile ne yapıyor? İğne ucu kadar genebilecek şüphe için ne yapıyor da? İğne ucu kadar bir yer bile bırakmıyorlar. Niye? Çünkü, bakın yani şeytan oyununu oynamış, Suudi Arabistan gibi bir yerde bir adam tamamını çıkıp ne diyebiliyor? Büyüğü büyüğüyle çözüle biliyor. Ama ilim ehli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 Yol açar. Yani sihirbazı büyücü yakalarsın. Sen büyü yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Deli ki kardeşim Ben senin anladığın manada büyü yapıyorum ki ben ne yapıyorum? Ben büylenmiş insanları cinlenmiş insanlara yapıyorum diyerek ne yapabilir? Sair olabilir. Kendini kurtara bilir. O halde bu on vecih saymış olduğumuz on vecihten dolayı. 10 tane ne saydık? Sebep saydık. Bu 10 sebepten dolayı büyünün büyüyle çözülmesi haramdır. Kesinlikle caiz değildir. Kesinlikle caiz değildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Peki neyle büyüyü tedavi edeceğiz?" Müstahap ve <gülüyor> Müstahap ve Kubaullah. <gülüyor> "Menunzil" Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? İsra suresinde: "Menunzilu minel Kur'an ma huwa şifaaun ve rahmetun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 Onun için görüyorsun, boğazında kalmış, gözleri farklılaşı gibi açılmış, zaruret var. Ve bu zarurette ki bulunduğun, başvurduğun yöntem haram. Yani aslında haram olan bir şey ama sana o anda ne? Allah. Cahiz. Ama öbür tarafta sen ne yapıyorsun? Büyücüye giderek o büyücünün ne? yapmış olduğu yöntem, sistem ne? Kullandığı şirk. Hı. Beş. Korunması gereken şeyler var değil mi? İslam dini, beş şeyi ne yapmış? <gülüyor> Korumuş. Bunların en başında ne geliyor? En başında ne geliyor? Din geliyor, din. din. Ondan sonra ne geliyor? Can. Canın korunması lazım. Sen canı korumak için dinini ne yapamazsın? Veda edemezsin. Ya demek ki kıyas örtüşmüyor. Örtüşmediği başka bir nokta daha var. O ne? O zarunetten dolayı haram olan şeyi içmek ya da yemek zorunda kalan kimse in, o anda kurtulması nedir? Şey. Mümkün. Yani adam boğazına gelmiş şey, ekmek takı, takılmış, içince ne yapacak o? Kurtulacak. Evet, çöldü artık ölüm, anına gelmiş, ölecek, domuz eti yedi, ne oldu? Kurtuldu. Yani kurtulması, o tehlikeden sıyrılması mümkün olan bir durumda.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 bu sözlerine cevap vermiş olduk. Geriye kaldı Said İbnül Müseyyib'in sözü. Onu ne yapacağız? Sizler Selefin yolundan gittiğini söyleyen insanlar olarak böyle tabiinden tabiinden size böyle bir görüş geldiğinde nasıl bir cevap verirsiniz? İlk olarak. Öncelikle diyoruz ki alimlerin sözleri dinde ne değildir? hüccet yani delil değildir. Yo eylemeyle. Kelamul ulema yüstedellu leha lehu la yüstedellu bil. Alimlerin kelamına delil aranır. Doğruluğuyla alakalı. Yoksa onlar kendi zatında delil değildir. Yani alimlerin kelamı sözü Bunun doğruluğuna biz alırız, delil ararız. Bu bir kaydedir, kuraldır. İlk başta diyoruz ki Said ibn-i Müseyyid'in sözü değildir? Öccet değildir. değildir. Sonra onlar diyorlar ki bunlar diyorlar ihtilaflı meselelerdir. Madem bak seleften de ihtilaf olmuş ihtilaflı meselelerde de ne olmaz? İki ayrı görüşte bulunan kimselerin hiçbiri birbirine tenkitte bulunmaz. Madem selef ihtilaf etmiş diyor. Bu söz doğru mu söyledi? Doğru bir kaide mi? Evet arkadaşlar. değil arkadaşlar. Umum olarak, mutlak olarak bu söz doğru değil. Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? "Fe in tenaza'tum fi şey'in, fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ila Allahi ve'r-Rasul." Bir şeyde iftiraf ettiğinizde onu ne yapın? Allah'a ve Resulüne götürün. Gönderin, götürün, döndürün. O halde diyoruz ki Said İbnül Müseyyid'in bir kere sözü hüccet değildir. Onun iktilaplı bir mesele olduğunu varsaysak bile doğru olan yöntem nedir? Onun Allah'a ve Resulüne götürülmesidir. Biz Allah'a götürdüğümüz zaman sihrin Kur'an-ı Kerim'lere olduğunu görüyoruz. Küfür olduğunu görüyoruz. Değil mi? Suresindeki ayetlerinin olayı. Sünnete götürdüğümüz zaman peygamberin hiye min amel-i şeytan dediğini görüyoruz. Bu şeytanın sözünden de dediğini görüyoruz. O halde o zaman Said İbnül Müseyyid'in sözünü varsaysak bile bu manada söylediğini ne yapmayız? Kabul etmeyiz. Kabul etmeyiz. Ve bizim aleyhimize de bu delil olmaz. Üçüncü olarak diyoruz ki Said-i sözünü onun makamında bulunan, onun derecesinde bulunan, mertebesinde bulunan birçok alim ne yapmış? Tersini söylemiş. Kim gibi mesela? Bu ellik burada zikredilecek şimdi. Hasan Basri gibi. Kim gibi? İbrahim el-Nakai gibi. Yani o'nun emsali olan insanlar, O'nun emsali olan aynı tabakada bulunan alimler ne yapmışlar? Büyünün büyüyle, büyünün büyüyle büyünün büyüyle çözülmesini büyünün büyüyle çözülmesini caiz görmüştür. Yani Sayyid-i e bu konuda muhalefet eden akranları aynı tabakada bulunan alimler var. Üçüncüsü, sayyid daha büyük olan, daha ilgili olan insanlar var ki onlar tam onun tersini söylemiş kim gibi mesela Abdullah ibn Mesud Abdullah ibn Mesud gibi ve sahabeden diğerleri gibi öldürülmesi de alakalı. Demek ki saydım bu muhalif kendinden daha büyük, kendinden daha alim insanlar var. Onlara muhalif. Dördüncüsü kimden söyledik? Kur'an ve sünnette gelen vahiy yani vahiylerde bulunan nas naslar saydığım şey bu sözle ne yapıyor arkadaşlar? ters düşüyor, muhalif düşüyor. Beşincisi, beşinci var diyoruz ki, siz bunun Said İbnül Müseyyib'in nereden çıkardınız? Büyünün, büyüyle çözülmesinin caiz olduğunu söylediğini, bununla ilgili bunu iddia ediyorsunuz, bize daha bir getirin? Açık bir delil getirin onun sözlerinden, ondan bir nakil yapın. Deriz.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 Hani cevaz görenler, büyünün büyüyle çözülmesini caiz olduğunu söyleyenler ne yapıyorlar? Zaruret bahsinden, zaruretten getiriyorlar ne meseleyi? said burada buradaki söylediği söz şu, ma يُرِيدُونَ بِهِ الْاِصْلَحِ Büyünün çözülmesi, büyünün büyüyle çözülmesi ifadesi yok bakın. Büyünün çözülmesiyle ne isteniyor? İslah. isteniyor Ara'nın bulunması isteniyor. Durumun düzeltilmesi isteniyor. Diyor ki, فَاَمَّا ma يَنْفَعُوا ...bu şekilde insanlara fayda verilmesi ne yapılamaz? Yasaklanılamaz. Said İbni burada bu zavrurettir. Karşındaki adam helaka düşmüş, mahvolacak, hanımıyla ilişkiye giremiyor, büyüye büyü düşmüş, büyü yapılmış. Zavretler bundan bunun büyüsünün büyüyle çözülmesi caiz diye şey diyor mu? Demiyor dedi şu, ''İnnemâ yuridûne bi islah Büğünün çözülmesiyle ne istenir? ıslah olması istenir. İnsanlara fayda veren şeyler ne yapılamaz? Yasaklanılamaz, yasaklanmamıştır. Anladık mı arkadaşlar? Saidin Dün sözünde de ne yoktur? Büyünün büyüyle çözülmesine dair bir delil yoktur. O zaman aslında olan şeye ne yapıyoruz? Sabit olarak kalıyoruz. Sabit olarak diyoruz ki büyünün büyüyle çözülmesi caiz değildir. değildir, meşru değildir, memnudur. Bu nedir? Şirktir. وَرُوْيَ عَنِ الْحَسَنِ Hasan basriden rivayet olduğuna göre o şöyle demiş لَا يَحُلُّ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٍ Sihri ancak kim çözer? Sihir. Yani bu manada zemmetmek manasında söylüyor. Yani nuşrayı kötü manada olan, meşru olmayan, memnun olan manada ancak kim çözer? Sihirbaz sihir O halde sihirbaza gitmek ne değil? Şey. değil. <gülüyor> İmam değil. İmam İbnül Kayyim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 İki çeşittir. Evet. Birincisi yine onun gibi bir büyü ile çözmektir. Biz ne dedik bunamız? Musha. <gülüyor> He, Hepsi Musha. Meşru olmayan, yasak olan babundandır. Evet. Birincisi yine onun gibi yine onun gibi bir büyü ile büyü çözmektir ve şeytan işi denilen de işte budur. Evet. Hasan'ın söz konusu kavli buna hamledilir. Yani Hasan'ın sözü ne? Hasan Basri'nin sözü. Hasan Basri'nin sözü ne burada? Çözen de ancak bir büyücü. Yani büyücüdür sözü. Bu. Ona ne hamlediyor ilim ehli? Büyüğün büyüyle çözülmesine. Evet. Böylece büyüyü çözen de çözdüren de sevdiği bir işi yapmış olmakla şeytana yaklaşırlar. Evet. Şeytana ancak yaklaşırlar takarrum edilerek ne yapılır? Düğü yapılır. İtaat edilir. Belki bizlerin, bizlerin gözümüzle müşahede etmeyeceğimiz bir yerlerde gizli olarak büyücünün şeyler yaptığını ne yaparız? Duyarız. Veya ortaya kalanları olan şekilde görürüz. Yani bunu bilin. Kesinlikle bilin ki büyücüler şeytana takarruf etmeden yaklaşmadan, onlara bir şeyler sunmadan büyü yapmıyorlar, yapamıyorlar. Evet. Örnekler verdik. En son duyduğumuz şeyi söyledik size. Yani maden bulan, e, hazine bulan. Hazine bulan insanların o hazineyi açmadan önce bir zarar verilmemesi için, kendilerine zarar gelmemesi için ne yaptığını söyledik insanlara şu anda horoz kestiklerinde. Geçen duymuştum Tekirdağ'da onu söylediğimizde hatırlarsanız. Diyorlar ki oradaki bu iş bilen halk böyle yapıyorlar diyor. Ya. Horoz kesiyorlar orada hemen hazinenin önünde. kan artıyor. Kime? Oradaki cinler şeyleri. Arapları ne yapardı? Bir vadi indiklerinde kime sığınıyorlar? He, vadinin sakinlerinden kime sığınıyorlar? O vaadinin seyyidine, efendisine, cin efendisine söylüyorlar. Yani şirk, bir ibadet sunuyorlar ki karşılığında ne oluyor? Bir, hizmet. Evet. <gülüyor> o da büyülenen kişiden yaptığını kaldırır. Evet. İkincisi ise büyü rukye, okuma, Allah'a sığındıran dualar, ilaçlar ve diğer mübah dualar yoluyla çözmektir. Evet. dedik? meşhuru olan nuşra iki ayrılır. Mustahap ve, ve mubah. Mustahap nuşra ve mubah olan nuşra. Evet. Dikkat çekilen konular. Dikkat çekilen konular bir, büyü büyüyle çözmenin yasaklanmış oluşu, büyü çözmenin yasaklananı ve ruhsat verileni şeklindeki iki çeşidi arasındaki farkı bilmek, Konuyu anlama önünde çelişki tarzına yer alan sorunu giderir. Evet, yani bunu tafsille dillendirdik, tafsirliyle ayrıntıyla e zikrettik sizlere. Film ehlinin burada getirmiş olduğu e sebeplerden dolayı anlıyoruz ki e büyünün büyüyle de kaldırılması, büyünün büyüyle de defedilmesi ne değildir? Hayırlı. Cahiz değildir. Öyle ki bazı hamiley alimler onun zaruret halinde caiz olduğunu söyleseler bile. Evet. Tamam arkadaşlar. Subhanekallahumma ve hamdika la illa